Euzu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ve sallallahu teana aleyhi ve sellem. Ve Bugün nasip olursa mesler üzerine mes etme meselesini ele alacağız ve vaktimizle müsait olursa bu konuyu inşallah bitireceğiz. Tabii daha önceden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 e tabi tertip olarak baktığımızda bundan önceki hafta temimden bahsetmiştik ve temim konusunu bitirdik mes konusuna geçiş yapıyoruz. Peki arada nasıl bir münasebet vardır? E şöyle ki temim de bir bedeldir, mesih de bir bedeldir. Temim abdestin bedelidir, abdeste ise abdest uzuvlarının yıkanması gerekirken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 ama mes kullanmanın meşru olduğunu kabullenmeyecek olursa, bu insanın küfre girmesinden korkulur şeklinde de ibareler vardır. Ki bunu Ebu Hanife'nin Rahimullah'ın Ehl-i Sünnet akidesini anlatırken, Ehl-i Sünnet'in şiarı olarak Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i üstün görmek, Hz. Osman ve Hz. Ali'yi de sevmek, bir de mester üzerine mes vermenin meşruiyetine inanmak ehli sünnetin şarı kabul etmiş. İşte bu ifadede mester üzerine mes vermenin diğer bir ifadeyle mes kullanmanın meşruiyeti ehli sünnete göre şar olduğunu da vurgulamıştır. Burada da ifadede el mes'al-huffayn caizun yani mes kullanmak caizdir. Bunun cevazlılığı, meşruiyeti ise bir sünne, sünnet ile sabittir. Bu ihtilafa bir nebze temas edilmiş ama tercih edilen görüşün sünnet ile olduğudur. Bazı ibarelerde özellikle hidaye bakacak olursanız, el-messu huffeyn sünnetin ifadesini görürüz. Mesler üzerine mes vermek sünnettir der. Ancak burada azimet olan mes kullanmak mı yoksa ayakları yıkamak mı? Bu noktada Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüş mes kullanmanın caiz olduğunu kabullenmekle beraber ayakları yıkamak azimettir. Yani mest kullanmamak azimettir. Ama bunun yanı sıra bir kimse e, öyle bir coğrafyada yaşıyor ki orada mes kullanmanın meşruiyeti inkar ediliyor. Böyle bir yerde yaşıyor ise bu insanın mesk kullanması azimettir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 Hades ifadesi kullanılıyor ancak Hades kayıtlanıyor. Hades nedir? Abdestsizlilik veyahut da Cenabetli Hades denir. Taharet bahsinde bunu okumuştuk. Hades-i Eskar abdestsizlilik, Hades-i Ekbar cünüplülük yani boy abdesini gerekli kılan durumlar. Peki Mes ne zaman meşrudur? Abdestsizliliği gerektiren Hades'te Mes meşrudur. Buna göre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 مَسْحَى يَوْمَنْ وَلَيْلِتَنْ Bir gün bir gece mes edebilir. Yani 24 saat o mestin dafirlilik özelliği bakidir. Ayağa gelecek olan Hades'i içeri girmesine engelleyecek mukavemet 24 saat dayanabilir. Mukim olan bir kimseden bahsediyoruz. Ama 24 saat geçtiği zaman artık mukavemeti kalmamıştır. O mestler çıkartılıp ayak yıkanmalıdır. Ve inkâne misafiren? Peki kişi seferde ise, misafir ise buradaki mukavmet ne kadardır? Mesha, mesha selatte iam, valeya liha üç gün üç gece yani 72 saat bu hadesin, abdestsizliğin ayak sirayet etmesine engel olacaktır. Demek ki e, abdeste mestin hükmünün ne kadar devam etmesi?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 Mükami bir şekilde çoraplarımızı giydik, üzerine de mesterimizi giydik. Mesterimizi giydiğimiz saatten itibaren sayaş dönmeye başlar mı? Gerek 24 saat gerek 72 saat bu andan itibaren mi başlar? Hayır. Mus'anif o yüzden diyor ki akibel hades abdestsizliğin akabinde başlar. Hani biraz önce dedik ya ayağa giilen mest hadesin abdestsizliğin ayağa nüfuz etmesine engel olur.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 Hutu bil bir sâbih mes üzerine konulan parmakların çizgiler bırakılarak çekilmesi suretiyle mes işlemi uygulanacaktır. Dolayısıyla meste mes edilecek yer mesdin üst tarafıdır. Alt tarafını mes etmek bir ittifak geçerli değildir eğer üst mes edilmeyecek olursa.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 şeklinde bir yorum ifade etmekte. Dolayısıyla mezhepte asıl olan altın mesh müstahap olmayacağı şeklindedir diyerek İbn tahkikini sergilemiştir. Zaten okuduğumuz gerek kuduri bunu açıkça üstün mesedilmesinin edilmesinin gerekliliğinden bahsettikten sonra şerhine bakacak olursak lubab ki yine bu hidayeye de bakacak olursak bunun altının mesh müstahap olmayacağında ifade edilmiştir.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 yani sen aklını nassın üstünde tutuyorsun diyenlere vermiş olduğu cevaplardan bir tanesi. Eğer ben aklım ile hüküm verseydim ayağa giydiğimiz meslin alt tarafı kirlenirken biz üstünü mesediyoruz. Oysa aklen baktığımız zaman altı mesedilmesi gerekirdi ama biz bu noktada esere tabi oluyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın uygulamasına tabi oluyoruz. Dolayısıyla mesedilmekte asıl olan üstün mesedilmesidir. Peki bu nasıl yapacak? sünnet olan nedir? Yebte umiru's asabi'r ricl ile sak ayak parmaklarının ön tarafından başlayıp boyuna doğru çekerek yapması sünnet olandır. Tabi burada sünnetin anlatımı ama bunun aksini yapacak olursa da bu da caizdir.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 Kendisinde büyük bir yarığın bulunmuş olduğu mes'leri kullanmak caiz değil. Ne derece bir yarık? Yebinu minhu miktaru مِكْتَارُ ثَلَاسَ min مِنْ أَصَابِعَ Ayak parmaklarından üç parmak miktarı ki burada şerhlere baktığımız zaman ayak parmaklarının en küçüğünden üç parmak miktarı kapladığı alan kadar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 ama iki ayrı mesteki yırtıklar hepsi müstakil olarak değerlendirilir. Yani örneğin sağ ayağımızdaki meste 2 parmak gözükecek şekilde yırtık, sol ayağımızdaki meste de 1 parmak gözükecek kadar yırtık, toplamı 3 parmak etse dahi bu mani değildir. Bunlar müstakildir.